Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala resulillah. Sevgili dinleyiciler, iki haftadır hurafelerle ilgili değerlendirmeler yapmaya çalışıyordum. İnşallah bu bugünkü yine bazı hurafelerle alakalı örnekler vermeye çalışacağım. Bugün muska ve muskacılıkla ilgili efendim fal ve falcılık, fala bakmak, ruh çağırmak, işte bazı yerlere taş yapıştırmak Uğursuzluk e, anlayışı gibi e, halk arasında çok yaygın hurafelere e, değerlendirmeye e, bakmaya çalışacağım. Onun yanında vakit kalırsa diğer günlerle alakalı bazı hurafelere değinmeye gayret edeceğim inşallah. Daha önceki başka programlarımda da e, şirkle ilgili e, örnekler verdiğimi düşünüyorum. E, o sadet içerisinde muska ve muskacılığı fal ve falcılığı eleştirdiğimi düşünüyorum ama bugün yine hurafeler içerisinde olayın biraz farklı yönlerini değerlendirerek e, bunların modern hurafeler e, babında e, nazar boncuğu, falcılık e, işte burç falları ve e, halk arasında eskiden beri çok yaygın olan e, Hristiyan ve Yahudilerden Türklere geçmiş eski cahili Türk dinlerinden de izler taşıyan muskacılıkla ilgili hurafe sadedinde bunları tümüyle gönüllerimizden ve uygulayacak davranışlarımızdan uzaklaştırmak gayesine yönelik izahlar yapmaya çalışacağım inşallah. Hurafe zaten doğru zannedilen aslında akla da dine de ters düşen uydurmalardır yanlış şeylerdir bid'atla birlikte insanın devamlı sevaplarını, ibadetlerini kemiren bir haşere cinsinden veya olumlu özelliklerini mahveden bir virüs şeklinde düşünebiliriz. Müslümanlıkmış gibi değerlendirilen, dindarlık özellikleri içinde sayılan ama gerçek manada kişinin cehenneme yaklaşmasına sebep olup sevaplarını da yok eden çok çirkin davranışlardır dini içinden kemiren insanı içinden mahveden yaklaşımlardır bidat ve hurafeler İşte bunlardan birisi muska ve muskacılık muskanın ve tılsımların menşeine baktığımızda putperestliğin en ilkel şekli olan putlara tapmak yani fetişizm bunun kaynağı olduğunu değerlendirebiliriz bu inançta olanlar bazı nesnelerde uğur veya uğursuzluk bulunduğuna inanırlar Kişi uğurlu saydığı nesneyi işte maskot vesaire kabul ederek boynuna asar veya yanında taşır. Bu nesne bir bitki olabilir. Kurt dişi, ayı tırnağı, leylek kemiği, kartal tırnağı gibi bazı cisimler olduğu gibi bazen kurumuş bir böcek. Hatta bazı taş parçaları e, günümüzde nazar boncuğu veya işte muska gibi boyunlara asılan e, kolye cinsinden, e, haç işareti cinsinden. E, uğur sayılan bazı taş veya maskot cinsinden olabilir. Bu, bu nesnelere bu eşyaları bu maskot veya simgeleri taşıyanlar çeşitli hastalıklardan bela ve kazalardan korunacaklarına inanırlar. Bu e, putperestlerin e, bütün dünyada yaygınlaştırdığı şirk inançlarından bir tanesidir. Dolayısıyla o nesneleri taşıyanların çeşitli bela ve afetlerden hastalık ve musibetlerden korunacağına, o taşıdıkları simgenin böyle bir koruyucu özellik olduğunu inanmak bir putperestliğin, fetişizmin bir inanç esasıdır. Hala bazı nesneleri uğur getiriyor inancıyla boynunda ya da yanında taşıyanlar dünyanın her tarafında bulunmaktadır. İslam'ın fıtrata, akla ve ilme uyan güzel esaslarına, dinin temel ilkelerine inanmamakta direnen nice insan, böyle safsatalara, uydurmalara kolaylıkla inanabiliyor. Yani delili kuvvetli olan, akla da muvafık olan, nice dinin temel, düzgün esasları, insanların reddetmesine, şüpheyle bakmasına sebep olduğu halde, böylesine uydurma esaslardan medet ummak, maalesef çağdaş insanın bile, cahili mantıksızlıklarından bir tanesidir. Dolayısıyla Kur'an'ın onlar akıllarını kullanmayan akılsızlardır ifadesini her an farkında olmadan bugünkü cahil insanlar doğrulamış oluyorlar. Günümüzde üniversite gençliği ve sosyete semtlerinin kültürlü geçinen kesimlerinde bile gittikçe bu tür uğur taşları gibi e, maskotlar fayda getireceğini düşündükleri bazı nesneleri evlerinde veya arabalarında ya da yanlarında taşıma anlayışı e, yaygınlaşmakta. İslam'dan uzaklaşan insan ne kadar komik ve aşağılık olmaktadır. Ne kadar cahil ve akılsız olduğunu e, ortaya sermektedir. Daha sonraki dönemlerde kağıt parçaları üzerine yazılmış e, uydurma dini formüller veya tuhaf işaretlerle çizilmiş muska ve tılsımlar, işte bu fetişizmin yerini aldığı, fetişlerin yerini aldı. Bu kutsal sayılan, yanında taşıyınca kazalardan, belalardan insanı uzaklaştıracak nesneler yerine insanlar Hristiyan ve Yahudi kültürlerinden ve giderek Müslümanlığa da atfettikleri özellikle Müslümanlardan cahil kesim açısından bu muskaları bu fetiş şeklinde Taşımaya başladılar. Muska ve tılsımların en eski şeklinin Mısır'da bulunduğu e, ilim adamlarınca ispat edilmiş, değerlendirilmiştir. Eski Romalılar da hastalıklardan ve zehirlenmeden korunmak için acayip işaretlerle yazılmış veya çizilmiş muska tılsımlarını kullandılar putperest Romalılar. İsrailoğullarına gönderilen peygamberler de putperest kavimlerden yola çıkmış, Onlardan geçen kendi dönemlerinde yaygın olarak kullanılan fetiş ve tılsımları gördüler. Bunları şiddetle yasakladılar. Haram ve şirk unsuru olarak ilan ettiler. Buna dair eski ahitte yani Tevrat olarak değerlendirdiğimiz kitapta çokça rivayetler vardır. Mesela Kitab-ı Mukaddes'in Tekvin adlı Bölümünün 35. babında 35. cümlede bu İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerin bu muskalarla mücadele ettiğini ifade eden cümleleri görürüz. Demek ki onlar da bu tür batıl inançları tabii ki tevhid'e ters görerek peygamberler mücadele ettiler ve kutsal kitaplarda bunlarla ilgili tevhidi esaslar. Var idi. Bugünkü muharref kitapta bile bunlar hala mevcut korunabilmiş. Hristiyanlıkta da muska ve tılsımlara inanmak başka dinlerden, başka putperest yaklaşımlardan hurafe olarak alındığı için çok yaygınlaşmıştı. Hristiyan din adamları muska taşıma adetleriyle mücadele ettiler ama pek başarılı olamadılar. Miladi 366 yılında toplanan e, Laodis dini kurultayı muska ve tılsım taşımayı yasaklayan bir karar çıkartıp, ilan etmek zorunda kaldı. Bunların Hristiyanlıkla doğru bir din anlayışıyla uyuşmadığını işte 366 yılında papazlar toplanarak değerlendirmişlerdi. Fakat Hristiyan bunları taşımaktan bir türlü vazgeçemedi. 8. yüzyılda Papa II. Gregor'a bu batıl inançlara karşı şiddetle karşı koydu. Ancak halk bildiğinden ve gördüğünden şaşmadı. Sonuçta Hristiyan din adamları da bu hurafeye taviz vermeye mecbur kaldılar güçleri yetmemiş oldu. Halktaki bu yanlış inanç düzeltilemediği için buna taviz vererek karşı çıkmamaya başladılar. Muskaların yerine artık başka figürler ortaya konsun diye onu tümüyle yok edemeyen yaklaşım haç gibi simgeleri muska şeklinde Hristiyanlara sunmaya çalıştı. Muskaların yerine haç Hristiyanlık sembolü olarak balık resmi ya da Agnus Dei Denilen tanrı kuzusu yazılı levhacıkları taşımayı papazlar tavsiye etmeye başladılar. Giderek halkı buna alıştırdılar ve günümüzde özellikle kolye şeklinde boyunlara takılan haç simgesi işte muskaların yerini 8. yüzyıldan sonra almaya başladı ve modern şekilde muska halinde hala boyunlarda taşınılıyor. İnsanların belalardan, şeytandan, manevi zarar verecek cinlerden hastalıklardan, musibetlerden boyunlarına takılan muska gibi işte kolyeler kurtaraca kurtaracağına, koruyacağına dair batıl bir şekilde inanıp yaşamaya devam ediyor muharref din mensupları. İslam'ı kabuldan evvel yaşamış Türk boylarında da muska tılsım kullanma adeti vardı. Dolayısıyla bu hem batıl dil muharref dinler için, hem putperestler için, hem eski putperest Türk dinleri için söz konusuydu. 8 ve 9. yüzyıllarda Budist ve Maniheist Türklerin yaşamış olduğu Doğu Türkistan'da yapılan arkeolojik kazılarda, araştırmalarda işte muska ve tılsımlar bulundu arkeolojik kazılarda. Çeşitli dini formüller yazılı levhalar, tahtalar. Ve kutsal sayılan eşyalar, simgeler bulundu. Bunların içinde e, muskalar ve tılsımlar da önemli bir yer işgal ediyordu. Budist Uygurların dini kitaplarında da tılsım şekillerine, muska şekillerine rastlanıyor. Bunlardan üç şekil e, Alman Türkoloğu Müller tarafından neşredilen eski Türkçe Uygur metinlerinden birinde açıklamalarıyla e, izah ediliyor, gösteriliyor. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de kullandıkları muskalardaki tılsımların bir benzeri bu şekiller. Eski müşrik, kafir, putperest Türklerin muskalarındaki şekiller hala şimdiki muskalardaki şekillerin bir benzeriydi. Daha önceden beri perestler tarafından böyle kullanılıyordu. İşte bu şekillerin ifade ettikleri anlamlar bunlardan biri için bir kadın bu muskayı vücudunda taşısa kolay doğurur. Rahat ve sevinç bulur e, şeklinde izah ediliyordu. Diğerinde Pars yılı doğmuş olan e, şimdiki burçların bir benzeri e, bir durumda bir e, burçta doğmuş olan kişi bu tılsımı saklarsa çok mutlu olur. Üçüncüsünde de herhangi bir kişinin hayvanları çok ölüyorsa işte bu tılsımı kapıya yapıştırsın atnalı yapıştırılması gibi. O zaman hayvanların ölümü kendiliğinden durur denilmekte ve o tılsımlara, muskalara muska cinsinden kutsal sayılan simgelere böyle ilahi güçler atfedilmekte idi. Eski putperest Türk metinlerinde arkeolojik kazılardan bulduğumuz şekilde. Günümüzde muska tılsım ve sihir yapma işleriyle uğraşan bazı inanç sömürücüsü kişilerin ellerinde bulunan bazı Yıldızname cinsinden Muska ve benzeri şeyleri Gizli ilimler şeklinde Anlatan kitaplar Aslında eski Babil, Asur Mısır müşriklerinin putperestlerinin Eski Budist ve Şamanist Putperest Türklerin kullandıkları Kitaplardan yararlanılarak Yazılmıştır Yoksa hiçbirinin Kur'an ve sünnete Ashaba dayanması Söz konusu değildir Muska ile ilgili falla ilgili e, işte e, gaybı bulma e, ile ilgili e, yıldızlardan ahkam kesme ile ilgili burçlarla ilgili hiçbir husus tekrar edeyim Kur'an'a Kur'an'a dayalı ilimlere Hadise e, hadisle ilgili ilimlere peygamberin sünnetine ashabın uygulanmasına kesinlikle dayanmaz tam tersine batıl dinlere putperestliğe e, müşriklere e, fetiş esasına dayanır bu kitaplara inandırıcılığını, inandırıcılığını kuvvetlendirmek için Kur'an-ı Kerim'den bazıları, bazı açık gözler Müslümanlara hitap ettiğini değerlendirerek bazı ayetler koymuşlar. Esmaül Hüsna'dan ve bazı dualardan ilave metinler sıkıştırmışlardır. Muska ve Tılsım'la ilgili kitaplarda yazılan Muska ve Efsun'lar aslında incelendiğinde görülür ki birçoğunda bazı ayet ve dualarla beraber hiçbir dile benzemeyen, Eski müşriklerin kullandıklarının aynısı olan e, uydurma kelimeler de bulunmaktadır. Tılsımcılar mal ve mülkün tılsımla, muska ile her türlü afet ve kazalardan korunacağını telkin ederler. Aynen eski müşrikler gibi. İşte bu muskayı, bu tılsımı hayvana asarsan, işte hayvan şu tür hastalıklardan korunur. Eve asarsanız ev şöyle belalardan vesaireden uzak kalır, deprem olmaz yangın görmez, arabaya asarsanız şöyle bir muskayı, şöyle bir cevşeni, şöyle bir duayı, araba kaza bela geçirmez, çalınmaz vesaire e, şeklinde bir kağıt parçasının, bir muskanın, bir tılsımın, bir atnalı veya katır tığnağının e, ilahi bir özellik olarak e, kazayı belayı giderebileceği, zararları def edebileceği bir tanrısal güç e, vehmedilir ki tümüyle bu hurafeler İnancını zedeleyen şirk motifleridir. İnsanı büyük günahlara e, sürükler. Bu tılsımlarda e, işte bu tür ayet ve dualar, Esma-ül Hüsna'dan bazı alıntılar istimal edilmekte. Onlar öne çıkartılarak Müslümanlığı tahrif etmek için bunlar kullanılmakta, Müslümanlar da sömürülmektedir. E, din alet edilmekte, ayet ve dualar e, böylesine kutperest bir yaklaşıma malzeme teşkil etmekte, onlara araç seviyesine indirgenmektedir. Bunların cahil halkı kandırmak için kullanılmakta olduğu şüphesiz bir hakikattir. Zaten cahil halk muskalardaki yazıyı bile okumadığı okuyamadığı için orada yazılan Arapça bir metni ayet zannetmekte, dua veya işte kutsal İslami bir ifade zannetmektedir. Çoğu fotokopi olarak yazıldığını gördüğümüz, yazı yazanın da kültürünün çok zayıf olduğu e, her şeyle belli olan eciş bücüş e, yazılar %90 küsur itibariyle ayet, hadis filan da ifade etmemekte. Uydurma e, sözler e, muskalara veya benzer tılsımlara e, yazılmakta. E, matematiksel işlemler, e, tılsımlı olduğu zannedilen rakamlar, acayip uydurma e, eski müşriklerin yaptığı putperest simgeleri veya bazı şifre gibi kabul edilecek harfler, kodlar söz konusu edilmiş ve bunlar insanlara kutsal bir metin gibi sunulmakta ve onların taşındığı veya bir yere asıldığı zaman insanlara fayda veya zarar konusunda tanrısal özellik taşıyabileceği anlatılmaktadır ki bütün bu yaklaşımlar şirkle ancak izah edilebilir. Bunların cahil halkı kandırmak için kullanıldığını ısrarla vurgulamak istiyoruz. Bu hurafeler müminlerin inancına, sağlığına, malına ve canına zarar verecek uydurma zırvalardır. İmanı tam olan Müslümanlar kesinlikle bunlara itibar etmez, bunlara inanmazlar. Tılsımlar, harfler ve rakamlar aracılığıyla yapılmaktadır. E, yapıldığı havası verilmektedir. Efsun ve Tılsım kitaplarına göre harfler ve onların ifade ettikleri rakamlar tabiatüstü, esrarengiz kuvvete yani tanrısal, ilahi bir güce sahip olduğu iddiası ile vurgulanır. Harfler yer yer Ebced-Hövez'deki sıraya göre adet ifade ederler. Yani yazı tarihi araştırmalarıyla ispat edilmiştir ki Ebced-Hövez diye başlayan işte harflere, değer verilen hususlar hece harflerinin sırasını göstermekte. Sırf harfleri hatırda tutmak için e, uydurulmuş bir şiirimsi bir sözdür. Yani Arap harflerinin değişik bir sıralamasından ibarettir. Yani manasız sözlerden e, Arapçada mühmelat deriz. Bunlardan ibarettir. Her şeyde esrar arayan, esrarengiz bir sır arayan uydurma meraklıları bu Ebced'deki e, uydurma mühmelat hakkında birçok hurafe icat etmiş, zorlanmadan bir sürü e, olaya esrarengizlik vermek için rivayetler uydurmuşlardır. Aslında bu Ebced falan diye başlayan ve harflerinin de ayrı anlamlar olduğu değerlendirilen ve maalesef bazı İslam alimlerinin de bu hurafelere bilinçli bilinçsiz katıldığı ve onların da e, malzemeler ürettiği e, bu hurafeler arami alfabesindeki harflerin sırasını gösteren manasız sözlerden ibarettir. Kur'an ve sünnetten hiçbir delil, sahabeden hiçbir delil gösterilemez ki, bu harflerin böyle rakamlarının veya kendilerinin bir önemi olsun, kutsallığı olsun veya esrarengiz bir yaklaşımı içersin ya da kutsal bir özelliği muskalaştırılacak, öyle olunca da insana fayda getirecek bir durumu olsun. Yani kesinlikle Kur'an'da, sünnette, asabın selef'in davranışında bu epcet gibi e, muska gibi e, tılsımlara en küçük çapta yer bulmak mümkün değildir. Aynı kaynaktan gelen İbrani, Süryani, Yunan ve Latin alfabelerinde de bu sıra epcet gibi sıra gelenek olarak muhafaza edilmiştir. Araplar birbirine şekil bakımından benzeyen harfleri yan yana koymak maksadıyla bu ABC sırası gibi bir sırayı bozmuşlarsa da, yani Elif, B, T, S sırasını bozmuşlar, Ebced şeklinde değişik bir sıralama yapmışlar. Bu Ebced'teki sıraya riayet etmişler ve Arapçaya mahsus 6 harf içinde 2 mühmel söz uydurup ilave etmişler. Dolayısıyla ortak olarak Süryanilerin, Yunanlıların ve Latin alfabelerin sözleri aynen bu Ebced'te değerlendirilmiş başta. ABC gibi, Elif, B, C, E, B, C, D, Ebced şeklinde benzer sıralamalar yapılmış. Sonundan da Araplardaki harfler Ebced'in son kelimelerine ne yapılmış ilave edilmiş. Üfürükçülük kitaplarında gördüğümüz harflerin büyük bir kısmı işte bu Ebced harfleridir. Ya da esma Hüsna harfleri ve rakamları da bu harflerin Ebced hesabına göre ifade ettikleri Sayıyı göstermektedir. Dolayısıyla esma Hüsna veya diğer dualar da böylesine batıl bir motif için malzeme olarak kullanılmaktadır. Bazı tılsımlarda ise bu epcet hesabı tutmaz ve o kendi içlerinde de bir tutarlık gözükmez. Bu arada şu küçük açıklamayı da ifade edelim. Yazı işaretlerinin, hieroglif, harf, rakam gibi esrarengiz sihri kuvvet içerdiğine inancın ee, en eski kaynağı tarihin karanlık devirlerine kadar uzanmaktadır. Hani 19'cuların mesnet kabul ettiği şeyler, rakamların özel sihri, gücü, kuvveti e, sadece epcetçilerden e, yola çıkarak değerlendirilmez. Çok eski ilkel e, putperest dinlere kadar e, bu rakamları e, ya da harfleri kutsallaştıracak batını e, yaklaşımlar söz konusudur. Hurufilik, e, hurufiliye benzeyen e, özellikler. Çok eski ilkel dinlerde söz konusu edilmiştir. Zira yazının mahiyetini bilmeyen kavimler yazıyı keşfeden kavimlerin deri, tahta, tablet ve başka eşyalara çizdikleri çizgilerle konuşup gayipten haber aldıklarını ve bu acayip çizgilerde tabiat üstü esrarlı bir kuvvet, kudret bulunduğunu zannediyorlardı. Öyle düşünüyorlardı. Yani yazıyı okuyan, okuyamayan, yazıyı anlamlandıramayan insanlar bu yazıdan yola çıkarak bazılarının bazı, Kabiliyetlerini, bazı özel bilgilerini gördükleri için o, o yazına demek ki bir kutsallık var. O işaretlerde, o harflerde, o çizikler, çiziktirilen hususlarda olağanüstü mahiyet var diyerek Onları kutsallaştırmışlardı. İşte bu inanç ve korkunun cahil halk arasında bugün bile etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Bazı okuma yazma bilmeyen cahil kimseler herhangi bir muskayı alıp atmak ya da kağıdını yırtmak istediğimiz zaman aman çarpılırsın diyerek muskalarını vermezler veya açtırmak istemezler. Ya da işte muskanın zararından korunmak için işte şöyle bir suya atılması şöyle bir deniz geçilmesi Şöyle akarsuya atılması lazım. Ne olacak? Öyle olmazsa işte muskanın zararı şöyle ede, eder. Sana şöyle zarar verir. Bana böyle zarar verir diye. Üzerinde mürekkepler bulunan bir kağıt parçasının olağanüstü tanrısal bir güce sahip olduğunu vehmetmekte. O muskanın fayda veya zarar vereceğini düşünmektedir. Elektrik çarpar gibi muskaların çarpacağını ya da Allah'ın şifa vermesi gibi o muskadaki mürekkebin insanlara şifa vereceğini insanlar düşünebilmektedir hala. Muska ve tılsım kitapları incelendiğinde öyle anlamsız melek, cin, şeytan ve peygamber adlarına rastlarsınız ki anlamlarını hiçbir dil ve lügatta bulamazsınız. Bunların hiçbirisinin İslam'la alakası yoktur. İçinde yer yer uydurma bazı sözler olduğu, yer yer ayet, hadis bile bulunduğu halde bunların tekrar edeyim İslam'la, Kur'an'la, peygamberle, Kur'an'ın ve Peygamber'in anlattığı dinle bir alakası yoktur. Tümü uydurma ve hayali atlardır, hurafelerdir. Muskalarda yazılan şifre veya kodlar, uydurma semboller, simgeler. Bunların Yahudilerin kabala denilen mistik ve sikolastik felsefelerinden geçmiş olduğu belirtilir. Bu felsefeye göre Yahudi alfabesinde 22 harfin ve ifade ettikleri rakamların mistik ve büyüsel mahiyetleri vardır. Bu Yahudi anlayışına göre Yahudi din kitaplarında zikredilen tanrı adları ve sıfatlarını iyi kullanmak şartıyla her türlü harikalar yaratmak mümkündür. İşte bu kabala marifetleri nesilden nesile gizli bilgi olarak seçkin çömezlere öğretildi. 13. yüzyıldan sonra da kitap halinde yazılmaya başlandı. İspanya Yahudilerinden de maalesef cahil Müslümanlara geçti ya da istismarcı insanların eliyle. Müslümanlara bunlar adapte edilerek yer yer bir iki dua karıştırılmasıyla Müslümanlara muskanın dini bir tavsiyeymiş gibi tavsiye edildiğini bu konuda nice istismarcı cinci ve adına yanlış olarak koca denilen üçkaç insanların din ticaretine e, sebep oldu insanların ümitlerini beklentilerini tümüyle e, istismar ettiler hastalıklarını e, kullandılar ve o onların e, hastalıklarının artmalarına e, Dolayısıyla sebep oldular psikolojik rahatsızlıklar için hala günümüzde nice Dine bağlı insanların ya da halktan kişilerin, doktorların çare bulamadığı hastalıklar açısından böyle muskacılara, cincilere, üçkağıtçı insanlara alet olduğunu, onların yanlış yönlendirmelerine muhatap olduklarını üzülerek görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, muskacılar bir şeylere dayanıyorlar. Kendilerini savunmak için, halka kendilerini kabul ettirmek için. Öncelikle bunların Kur'an'a ve sünnete dayanmadıklarını yer yer başka çare bulamadıkları için kendilerini dine dayandırmak için bazı delilleri alet ettiklerini baştan söylemiş olalım. Her şeye bir dayanak bir gerekçe arayan insanoğlu kendi görüşünü kuvvetlendirmek için bazen kutsal değerleri bile istismar edebilmiştir. Nitekim muskacılardan bazıları da İsra suresindeki Kur'an'ın şifa olduğunu belirten ayeti muska yazmaya delil olarak göstermişlerdir. Oysa zikredilen ayette muska yazma için hiçbir işaret bile söz konusu değildir. Bu ayette Allah şöyle buyurur. Kur'an'dan müminlere rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. O zalimlerin ise sadece husranını, kaybını artırır. Estağfirullah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ve شِفَٓا وَرَحْمَهُ وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ illa خَسَارًا İsra suresi 82. Kur'an... Ruhları terbiye ederek müminleri psikolojik problemlerden ve ruhi hastalıklardan korur. Müminler Kur'an sayesinde batıl inançlardan, kötü huylardan kurtularak manevi sağlıklarını temin edebilirler. Yine Fatiha gibi sureleri hüsnüliyetle okumak da bazı hastalıklara, bazı bedeni hastalıklara da şifa vesilesi olabilir. Kur'an, beşeriyete yücelme sebeplerini takip edecek kurtuluş yolunu göstermiş esas olarak onları maddi ve manevi helaka, sebep olacak şeyleri yasaklamış, kendilerine dünya ve ahirette huzura götürecek şeyleri emretmiş, rahmet kitabıdır. Kur'an uygulandığı zaman toplumsal hastalıklara, sosyal ve siyasal problemlere çözüm getirilir, şifalar getirilir. İnsanın psikolojik problemlerini de e, götürür Kur'an'ın tavsiyeleri. Dolayısıyla e, bireysel, sosyal, e, siyasal tüm hastalıklarımıza ve anormalliklerimize Kur'an bir şifadır. Kur'an'ın reçetesi tatbik edilirse, Kur'an'ın emrettiği hususlar uygulanır, yasaklarından uzaklaşılırsa tüm insan, tüm insanlık, toplum sosyal ve siyasal yapısıyla huzura kavuşur, güzelliklere kavuşur, rahatsızlıklardan, anormallik ve problemlerden, hastalık ve afetlerden uzaklaşmış olur. Fakat Kur'an zalim için, Kur'an'ı inkar eden, onun hükümlerine karşı gelen kimseler içinse zarardan başka bir şey artırmaz. Çünkü bu kimseler Kur'an'ın beyanlarına karşı düşmanlıkta, hürmetsizlikte bulunur. Her türlü ahlaksızlığı yaparak kendileri için manevi felaketleri çağırırlar. Ee, Kur'an'a inanmadan müracaat etmiş olan insana Kur'an'ın vereceği hayır adına, güzellik adına bir şey yoktur. Elbette tedaviye muhtaç olan insan kendisine verilen en faydalı bir ilacı terk eder de midesini zehirli şeylerle doldurursa kendi hayatına kastetmiş, kendisini helaka maruz bırakmış olur. Kur'an hükümlerinin yanlış yolda olanlara ve kötü huy sahiplerine gerçeği görme ve doğruyu bulma yolunda şifa ve rahmet olduğunu ama kötü niyetli zalimler içinse bir helak sebebi olabileceğini bu İsra suresi 82. ayetten anlıyoruz. Ancak ayette ne suretle olursa olsun muska yazılacağına, bazı tılsımların boyunda taşınılacağına, eve veya arabaya asılacağına dair en küçük bir işaret bile söz konusu değildir. O yüzden muskacılar nasıl bu ayetten yola çıkarak muskanın caiz olduğunu değerlendirebilirler? Kur'an-ı Kerim muska yazmak, büyü yapmak, fal bakmak için değil insanlara hidayet olsun diye yol gösterici doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak gönderilmiştir. Bakara suresi 184. ayette ifade edildiği gibi. Allah'ın kitabının ayetlerini rastgele yerlere yazarak çöplüklere gitmesine sebep olmak veya beşeri çıkarlar için istismar etmek İslam'a ve ilahi kitaba ihanettir. Bu işi yapanlara fırsat vermek o da gaflettir, günahtır, hiyanettir. Hatta müminlerin inancını, itikadını zedelemeye götürecek çok yanlış, çirkin bir durumdur. En üzücü tarafı ise bunu yapanların kendilerini hoca olarak lanse etmeleridir. Oysa İslam'da hoca dinin hükümlerini bilen, ilmiyle amel eden, Allah'tan korkan, Allah'ın ayetlerini az bir dünya metağına satmayan, peygamberin sünnetine uyan, Kur'an'ın ve sünnetin yolundan giden örnek ve önder bir şahsiyettir. Öyle olmalıdır. Öyle olmaya çalışan insanlara hoca denilmeli. İlim adamı gözüyle de bakılmalıdır. İslam'ın yasak kıldığı işleri yapan ve bu tür davranışlara cevaz veren insan hoca filan olamaz. ilim adamı olamaz, alim olamaz. Böyleleri ancak fasık ve münafık olur. Din tüccarı olur, istismarcı olur, ayetleri ucuz para karşılığında satan, insanların dini inançlarını sömüren... E, ahiretini dünyaya değiştiren e, din açısından e, para kazanan insanları da e, yanlış inançlara sevk eden, sapan saptıran insanlardır bunlar bunlara dense dense cinci denilir üfürükçü denilir, din tüccarı denilir, hurafe pazarlamacısı muskacı denilir ama hoca veya alim nazarıyla bakılması veya öyle denilmesi kesinlikle yanlış olur Muskacıların sonu da e, dünyada bile e, hayır getirmez. Ahirette çok fecidir. Ömrünü muska yazarak, fal açarak, sihir yaparak, gayiptan haberler vererek geçiren pek çok insanın sonu hüsran ile noktalanmıştır. Bunlardan kimisi hapishane köşelerinde, kimisi feci hastalıklara yakalanarak insanların ibret olacağı ders şeklinde e, e, fakr-ı içinde ölmüşlerdir. Ya da dünyada öyle ölmemiş olsalar bile... Dünya ödül veya ceza yeri değildir. Dolayısıyla Kur'an'a ve sünnete ters düşen uygulamalar dıştan güzel gözükmüş olsa bile fecidir, bir afettir, bir heraktır. Ama ibret olsun diye gören insanlara Allah bunların pisliklerini, rezilliklerini genellikle sergilerler. Vakitlerini muskacılıkla geçirenler bu yoldan her ne kadar dünyevi menfaat temin ediyorlarsa da bu iş dinen kınanmış olduğu için İflah olmazlar, daima hayatları sıkıntı ve sefaletle beş kuruşa muhtaç olarak geçmekte olduğu çokça müşahede edilir. Hayatlarının sonunda perişan bir vaziyette miskinlik içinde yaşadıkları görülür. Bunların hepsi yaptıklarının avans cinsinden dünyadaki küçük cezasıdır bu karşılarına gelenler. Esas cezaları ceza gününde verilecektir. Çünkü bakılması haram olan nice göbeklere muskalar yazıyorlar ve Nice genç kızları veya evli insanları muhabbet muskalarıyla aldatıyorlar. Onların ailelerini sarsıyorlar, ümitlerini e, istismar ediyorlar, ümitleriyle oynuyorlar. Allah'ın menettiği şeyleri insanlara aşılamışlar, imanın temelini sarsmışlardır bu tür insanlar. İslam akidesini bozmaya çalışmışlardır. Böylelikle Yahudi ve Hristiyan adetlerini canlandırarak bunları bir kısım insanlara kabul ettirip Onların itikatlarını, inançlarını bozarak, imanlarını sarsmalarıyla İslam aleminde tedavisi çok zor olan yaralar açmışlardır. Her aklı başında mümin, insanları bu tür cinci, muskacı, üfürükçü, sahtekarların tahribatından korumak için elinden gelen gayreti sarf etmelidir. Kur'an'a ve sünnete insanları yönlendirmeli. E, tıpla alakalı insanların e, Kur'an'ın ve sünnetin tavsiye ettiği şekilde Tıpla alakalı durumlarda mutlaka ilaçlara, hekimlere müracaat etmelerini e, insanlara teşvik etmeli Peygamberimizin hastalıkla ilgili e, doktorlara, e, ilaçlara insanları yönlendirdiğini Ama aynı zamanda e, hastalıkların giderilmesi için e, Allah'a da dua ettiğini Peygamberimizin duaya da sarıldığını Dolayısıyla müminlerin e, Maddi manevi e, Fiziksel veya ruhi hastalıkları için Kur'an ayetlerinden Veya Peygamberimizin yaptığı Dualardan e, Mervi olan kesin olan e, Hususları e, Allah'a Niyaz ederek dua ederek yapmak Ayrı bir şeydir Muska gibi şeyleri boyna asmak Tedavi amacıyla cincilere Müracaat etmek çok ayrı bir şeydir Dua ederiz e, ayeti kerime veya peygamberin dua e, metinleri olarak e, hadis kitaplarında geçen sahih hadislerden e, dualar ederiz ama e, bu duaları ayeti kerime bile olsa e, boynumuza asmak eve e, yazmak şeklinde bir e, usulün kesinlikle sünnette olmadığını e, bunların muskacılıkla alakalı e, hurafe olduğunu değerlendiririz. ...unutmamak lazım ki sevgili dinleyiciler... ...dindarlık dini olanı işlemektir... ...dinde olmayanı değil... ...nice insan hem de din adına... ...dini de küçük düşürerek... ...sevap yapıyorum zannıyla günaha girerek... ...bu tür hurafe ve bid'atları... ...batıl inançları yerine getiriyorlar... ...kendilerine sıkıntı veriyorlar... ...hayatını daha da çekilmez hale getirmiş oluyorlar... ...bazı insanlar... ...cumartesi ve e, salı günü çamaşır yıkamıyor... Bazıları kırılan bir ayna veya evinin yakınlarında öten bir baykuş nedeniyle kabuslar görüyor. Batıl inanç hurafe ve bid'atlardan ancak sağlıklı ve doğru dini bilgiyle Kur'an'ın hayata geçirilmesiyle korunulabilir. O yüzden doğru bir bilgiye sahip olmamız lazım. Kur'an'ı hala meal olarak okumayan dinleyicilerimizin olduğunu zannediyorum. Mutlaka onu bunu dinlemezden önce ee, hatta şimdi radyoyu kapatarak, Kur'an-ı Kerim e, maaliyle okumaya e, başlayabilirsiniz. E, biz gazete okumaktan, haber izlemekten daha çok Allah'ın Kitabını okumak, e, oradan dinimizi doğruları öğrenmek, kendimizi hayatı Kur'an'ın anlattığı şekilde tanımak mecburiyetindeyiz. Biz ölçüye sahip olursak, teraziye sahip olursak, bizi kolayca aldatamazlar. Din adına bize kurafeleri dayatamazlar. E, bizim Sağlama aracımız olmalı e, Kimin doğru yapıp yapmadığını Hangi hocanın doğru sözü Söyleyip söylemediğini test edebilecek Kur'an ve sünnet bilgisine Sahip olamadığımız zaman Daha çok yanlışlardan yanlışlara Gidebileceğiz. Nice insanlar Allah adına bizi kandırabilecek Din adına bizi dinden Uzaklaştırabileceklerdir. İşte bu Konuda hurafe ve bidatların Çok önemli bir e, yeri vardır e, Bu tür yanlışlıklar Dünyamızı da Ahiret, ahiretimizi de mahvedebilir o yüzden batıl inançlar, hurafeler, bidatlar ancak Kur'an'ın hayata geçirilmesiyle e, sona erebilir bu tür sapıklıklara yönelmenin nedeni insandaki inanç ihtiyacının doğru ve gerçek hak bilgilerle doldurulamamasıdır İslam'ın hakim değil mahkum olması, cahiliye düzeni medya ve çevre şartlarının doğruyu eğri, eğriyi doğru diye göstermesidir Dini bazı çıkarcı, istismarcı, cinci, cahil ve bağnazların elinden kurtarmadıkça bu tür insanlara ilgi gösterilip hoca diye iltifat edildikçe bu sorunlar küçülmeyecek, aksine büyüyecektir sevgili dinleyiciler. O yüzden e, evvela biz doğru dini kaynağından, Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmek için ilmimizi artırmalı ve bilgi sahibi, ilim sahibi olmaya çalışmalıyız. Ve her şeyden önce akaidimizin sağlam olması İlah anlayışlarına gelebilecek Allah'ın dışında her türlü anlayışı nesneyi yüceltmekten mutlaka sakınmalıyız. Zararları yaratan, zararları takdir eden sadece Allah'tır. Hayrı takdir edenin Allah olduğu gibi. Dolayısıyla dünya bir araya gelse, muskasıyla, cincisiyle, üflükçüsüyle bir araya gelse, sihirleriyle, büyüleriyle, fallarıyla her türlü hilelerini ortaya koysalar, Allah dilemedikçe mümine bir insana en küçük çapta bir zarar veremezler, bir fayda veremezler. Dünyaya ilan edebiliriz. Allah'ın izniyle muskacılar, cinciler, büyücüler, falcılar toplansınlar. Söz gelimi ben onların hepsine meydan okumuş oluyorum. Benim aleyhime büyüler yapsınlar, üfürükler etsinler, muskalar yazsınlar, çizsinler de bir zarar versinler. Ben iman ediyorum. Allah'ın dışında hiç kimse bana manevi yönden zarar veremez. Allah'ın izniyle kimsenin muskası, büyüsü, cini, şeytanı bir zarar getiremez. Zarar, hayır, şer hep insanın kendi iradesiyle Allah'ın elindedir. Allah'ın yaratmasıyla mümkündür vuku bulacaktır. Dolayısıyla hayır ve şer bu anlamda sadece Allah'tan gelmektedir. Ee, şer bizim elimizle ortaya çıkar ama e, Allah'ın yaratmasıyla söz konusu olduğu için e, Allah müsaade etmeden, e, Allah'ın takdiri olmadan elbette bir zararın, bir şerrin de isabet etmesi söz konusu değildir. Ama her türlü zarar ve şer insanın kendi seçmesiyle e, alakalıdır. Yoksa Allah kimseye zarar ve şer dilemez. O yüzden kitabını ve peygamberlerini göndermiş ki, biz zararlardan, dünyada ve ahirette bize zarar verecek hususlardan uzaklaşalım. Dünyada ve ahirette bize lazım olacak, hayır getirecek esaslara yapışmış olalım. Kur'an'ın ve sünnetin ilkeleri yetmiyor gibi cincilikle, falcılıkla, hurafelerle, bid'atlarla dini değiştirmeye kalkmak çok ciddi bir suçtur, çok ciddi bir tehlike ve felakettir. Falcılık da böyledir. Ruh çağırma diye yaygınlaştırmaya çalışılan hususlar da, bu hurafelerdendir. Falcılık burç falları ile alakalı e, eskiden e, bazı programlarımla uzunca konuşmalar yaptığım için uzunca bahsetmeyeceğim. Ama e, Enam suresinin 90. ayetini hatırlatacağım. E, Mal olarak ey iman edenler şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, ezlam denilen fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa felaha eresiniz diyor Enam suresi 90. ayette Cenab-ı Hak. Bu ayet fal oklarının şeytanın pis işlerinden olduğunu, kötülükte şarap içmeye, kumar oynamaya ve putlara tapmaya denk bir günah sayıldığını, kurtuluş için bunlardan uzak durulması gerektiğini çok açık bir şekilde ifade eder. Bir başka ayette de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı bulunur. Maide suresi 3. ayette. Öte yandan, Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını, başına neler geleceğini bilemez. Yine hiçbir kimse nerede öleceğini de bilemez buyurulur. Lokman suresi 34. ayette. Gelecekten haber vermeye kalkışmaktan ibaret olan falcılığın her türlüsü, burç falı, yıldız falı, kahve falı, iskambil falı bilmem ne falı, hepsi İslam'da yeri yoktur, yanlıştır, insanı günaha sürükler. Peygamber Efendimiz de falcılıktan elde edilecek kazançtan mümin, müminleri yasaklamış, uzaklaştırmış, bunu nehyetmiştir. Buhari ve Müslümin ortaklaşa rivayet ettikleri hadiste. O halde sevgili dinleyiciler, her türlü fala bakmak, falcılık yapmak, falcılara müracaat etmek, gayipten haber vermek, gelecek hakkında önceden fikir beyan etmek e, yanlıştır. Burç falı, kahve falı, bilmem ne falı hepsi cahiliye Araplarında ezlam denilen, fal oklarına benzer hüküm de aynıdır. Çağdaş cahiliyede falcılık medya aracılığıyla modern insanın günlük hayatına kadar girmiş. Bütün bunların yanında gazeteler veya sosyeteler falları yaygınlaştırsa da bütün bunların yanında Müslümanlar maalesef özellikle de burç fallarını çok ciddi bir esasmış doğruymuş gibi onlara etmekte ve gökteki Yıldız kümelerinden ibaret olan burçların insan kaderini tayin edebileceğini, insanı yönetip yönlendirebileceğini e, düşünebilmekte. Dolayısıyla onları Allah'ın e, özelliklerine sahip bir tanrıymış gibi farkında olmadan kabullenmektedir. Dolayısıyla kendisi şu da, şu tarihte doğdu diye gökteki bir e, e, burcun, yıldızın e, kendisine şöyle bir e, e, yönlendirme yaptığını ee, onun hareketlerini tayin ve tespit ettiğini e, düşünmek İslam'a da akla da çok ters bir şeydir o yüzden sevgili dinleyiciler her türlü falcılık bir aldatmadır bir kandırmadır e, bir yalana dayanan esaslar uydurmalardır hurafelerdir falcıların gaybı bilmesi kesinlikle doğru değildir e, her türlü e, falcılık dinin reddettiği hususlardır e, o yüzden bütün bunları e, ayağımızın ucuyla tepmek, e, reddetmek zorundayız. Ruh çağırmada özellikle sosyete çevrelerinde giderek yaygınlaştırılan e, çok e, ciddi, cahili bir hurafeden ibarettir. Son zamanlarda özellikle sosyete arasında yaygınlaşıyor e, bu modern kahinlik veya çağdaş cincilik diyebileceğimiz e, bir uygulamadır. Ruh çağırma işte böyle seanslarda eğer sahtekarlık, teknik hileler yoksa Madde ötesi bir varlıkla ilişki kurulduğu bilinmektedir, söylenmektedir. Ancak bu madde ötesi varlığın kesinlikle ruh olup olmadığı, söylediklerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ciddi şekilde araştırılması gerekir. Ve bizim inandığımız, değerlendirdiğimize göre kesinlikle ruh çağrılmaz ve o geldiği varsayılan şey ruh filan değildir. Beden kafesinden ayrılan ruhlar derzah aleminde toplanırlar. Orada dünyadakine benzer bir takım faaliyetlerde bulunma, bazı noksanları telafi etme imkanları söz konusu değildir. Böyle bir imkanları yoktur. Artık amel safhası bitmiş. Hesaplaşma için bekleme dönemi başlamıştır ruhlar açısından. Peygamberimiz kabir hayatını tarif ederken onun iki durumda olabileceğini, ölenlerin bu iki durumda bulunacağını belirtmiştir. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste kabir, El-kabru imma ravdatun min riâdül cenneh ve imma hufretun min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur şeklinde peygamberi ifadeyle dillendirilir. Şimdi düşünmek gerekir. Cennet hayatı lezzeti içindeki bir ruh, dünya ile dünyadakilerle o güzel hayatı terk ederek niçin meşgul olsun? Yine cehennem azabı içinde kavuranan bir ruh nasıl dünyadakilerin davetlerine icabet edebilsin? Ona bu izni kim nasıl e, verip de böyle rahat şekilde e, masada ruh çağırma seanslarına gelsin. Dolayısıyla ruhların insanlarla ve dünyadakilerle haşır neşir oldukları, ölmemiş gibi bir takım işler yaptıkları iddiası ruh çağırma girişimlerinin anlayışıdır. Ama ruhların durumuyla ilgili dinin anlayışlarına kesinlikle ters düşer. Nice Batılı filmlerde de böyle ruhla ilgili, ruh çağırmayla ilgili, ruhun insanlara müdahale ile ilgili şeyler vardır. Bunlar kesinlikle hurafedir, batıl inançlardır. Ruh çağırma iddiasında bulunanların iddiaları geçersizdir, tutarsızdır, delilden yoksundur. Eğer ruhların dünyaya dönüp dünyadakiler gibi bir takım faaliyetlere katılma imkan ve şansları olsaydı herhalde, ruh çağırma seanslarıyla meşgul olmaktan çok daha önemli işler yaparlardı o ruhlar. Nitekim bir ayeti kelime kerimede bir kısım ruhların ne yapmayı arzu edeceklerini öğreniyoruz Kur'an'dan. Onlar günahkarlar orada Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımız amelden başkasını daha iyisini yapalım diye bağırışırlar. Bu arzuyu verilen cevap tümüyle bu arzunun yerine getirilmeyeceğini ifade edecek şekilde olumsuz cevap mahiyeti taşır. Ayetin devamında şöyle denilir. Öğüt alacak insanın öğüt alabileceği kadar bir zaman sizi yaşat yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın o azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur denilir. Fatır suresi 37. ayette. Dolayısıyla o ölmüş olan ruh tek istek olarak dünyaya tekrar gelip de salih amel işlemeyi e, arzulayacaktır. Ama artık öldüğü için, amel kesildiği için böyle dünyaya yeniden gönderilmesi söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla ruhların dünyaya dönüp dünyalılar gibi bir takım faaliyetlerde bulunamayacakları e, ayeti kerimede çok nettir. Başka bir ayette de yine benzer ifadeler vardır. Onlardan birine ölüm gelince Rabbim beni geri çevir. Belki yapmayıp noksan bıraktığımı tamamlar. İyi işler yaparım der. Hayır. Bu kendi sözüdür. Tekrar diriltilecekleri güne kadar aralarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir berzah, bir engel vardır buyurulur. Müminin Suresi 99 ve 100. ayetlerde. Medyumlara cevap verdiği söylenen ruhlar bu engeli aşmayı beceren bir takım gözü açıklar mı dersiniz? E, halbuki e, Allah'ın elinden, e, ahiret durumlarından kurtulup göze açık bir şekilde e, dünyaya gelebilecek hiçbir ruh söz konusu edilemez. İlahi sınırları, Allah'ın beyanını beşeri sınırlar ve insanın sözlerine benzetebilen cahiller, kafirler ancak böyle e, açık göz ruhların olabileceğini düşünebilirler ve tabii ki aldanırlar. Dolayısıyla e, ruh çağırma seansları e, ile alakalı şeyler eğer teknik e, hilelerle alakalı değilse bunlar eski huddamcılık denilen cincilik, cin çağırma faaliyetlerinden başka bir şey değildir. Eğer gerçekten bir teknolojik hileler, göz boyamalar, aldatmalar söz konusu değilse ki büyük oranda böyle olacağını zannediyoruz. Cinlerin oyuncağı olma durumundadırlar. Cinlerin varlığı Kur'an'la sabittir. Ee, ama cinler gaybı bilemezler. Mümkün insanları kandırmak için uydurma şeyler söylerler. Kendilerini ruh diye takdim edebilirler. İnsanları kandırabilirler. O yüzden sevgili dinleyiciler, böylesine hurafelere e, kapılmamak lazım. E, kaldı ki ruh gelse, çağrılsa, bir şeyler söylese bile e, neyi değiştirecek? Kur'an'ın haber verdiği esaslarından bizi vaz mı geçirtecek? Kur'an'ın e, anlattığı inançları bir tarafa bırakıp da böyle ruh şanslarında ruh olduğu iddia edilen, ne olduğu belli olmayan bir sesin dediklerini mi yerine getirecek insan Allah'ın kitabını bir tarafa bırakarak, peygamberi özellikleri bırakarak? Evet bütün bunlar hurafelerdir, yanlışlıklardır. Bu hurafelerden bir kısmı günlerle, haftalarla, aylarla ilgilidir. İki bayram arası nikah kıyılmaz, salı yola çıkılmaz, cuma günü iş yapılmaz, işte şu gün şöyle değerlendirilmez diye. Aslında öylesine günleri e, hurafeciler e, doldurmuş ki pazar parçalanır, pazartesi oyalanır, salı sallanır, i̇şte efendim ne bileyim çarşamba çarşafa dolaşır, e, perşembe çarpılır, e, cuma mübarek gündür, cumartesi e, Yahudilerin, e, pazarda e, Hristiyanların günüdür. Öyleyse uygun bir iş yapılacak gün kalmayacak. Dolayısıyla hayırlı bir işe başlayacak bir gün bulunmayacaktır. Her günün böyle problemleri e, gündeme getirilir ve insanlar ne yapılacağı, ne yapabileceği e, şeklinde kararsız kılınır. Dolayısıyla pazar günü çalışmak uğursuzluktur der bazı hurafeciler. Salı günü işe başlanırsa bitmez sallanır. Salı günü yeni elbise giyilirse yanar. Çarşamba gecesi iş, işe başlanılırsa çarşamba karısı denilen bir cin vardır. Onu kızdırılır ve o eve kötülüğü dokunur. Çarşamba günü yorgan kaplayan hastalanır. Çarşamba günü süt içmek, ev satın almak iyi değildir gibi daha nice e, hurafeler. İşte efendim diğer günler de nasibini almış bu hurafelerden. Perşembe günü çamaşır yıkanırsa e, işte şöyle olunur. Cuma akşamı ev süpürülürse meleklerin kanadı kırılır. Cuma günü ev süpüren veya çamaşır yıkayan e, fakir olur ve günahkar olur e, diye bir sürü hurafeler, uydurmalar günlere ait iş yapmamak, temizlik yapmamak, o günün uğursuz olduğunu ifade etmek gibi nice çirkin, akıl akla ve dine ters düşen yanlışlıklar dinmiş gibi insanlara sunulur. İşte çocuğu ölen kadın cuma günleri hiçbir iş yapmamalıdır. Cuma günleri çocuğun ayakları cami kapısına bağlanır ve namazdan sonra çözülürse hasta olmaz diye böyle hurafe inançlar vardır. Henüz konuşamayan çocuğun ağzı cuma salası verilirken cami anahtarıyla açılırsa çocuk hemen, hemen ne yapar? Konuşmaya başlar. İşte efendim çocuğunuzun yürüme zamanı geçtiği halde yürümüyorsa hemen cuma günü camiye götürüp ayaklarının baş parmaklarından iple bağlayıp cuma namazından ilk çıkacak Muhammed isimli birine çocuğun ayaklarındaki ipi kestirdiğiniz zaman efendim hemen koşa koşa yürüdüğünü görürsünüz. Filan gibi hurafe inançlar ne kadar acayip şeylerdir. İşte dişi ağrıyan bir kimse e, doktora filan gitmesine gerek yok. E, dişini tedavi etmesine e, lüzum yok. Ne yapsın e, halkın bu yıllardır yüzlerce senedir hurafesine göre gitsin efendim bir mezar taşını kemirsin. E, mezar taşını ısırırsa dişi artık e, ağrıyorsa gider bir daha sapasağlam olur. İşte efendim konuşmayan çocuğu doktor doktor gezdirmeye para sarf etmeye gerek yok. Yedi tane kurban dili yedirince çocuk bülbül kesilecektir e, gibi anlayışlar e, hala hurafe olarak efendim e, insanlar arasında yer bulmaktadır. E, nice e, yatırlardan mezarlardan medet ummak, onlardan bir şeyler beklemek. Bu anlamda mezarlara mezarlar için değil mezarlardan yardım isteyerek mezarlardan medet umarak dua etmek. Allah'a yapılması gereken bir münacatı, bir duayı mezarlara yapmak tümüyle şirk olan hurafelerdendir. Yatırcılık öyle bir acayip hale gelmiş ki yatır mezarının yanına efendim tezgah kuran nice insanlar geçimini buralardan temin etmişler. Ama din ticareti yapmak gibi çirkin bir iş, bir sektöre koyulmuşlar. Mezardaki otları yolup, koklayanları ve bunun kutsal olduğunu düşünenler, mezardan toprak satın alanlara veya tuz şeker satın alanlara ya da oralardaki mermerlere su döküp yalayanlara kadar her türlü mikroplu işleri, pis işleri yapan ve bunları din adına sevap kabul eden, uğur medet bekleyen nice insanlar var. 13 rakamını Hristiyanlar, Peygamberimizin doğduğu yılın harflerinin toplamı, ya da İstanbul'u fetheden tarihin, İstanbul'un fethedildiği tarihin rakamlarının toplamı olduğu için uğursuz kabul edebilirler. E, Salı günü e, böyle bir fetihler gerçekleştiği için Salıyı uğursuz kabul edebilirler. Müslümanların kutsal günü olduğu için Cuma'yı e, çirkin veya uğursuz gün görebilirler. Ama Müslümanların e, bu tür hurafeleri Batı'dan veya başka yerlerden alıp da e, doğruymuş gibi görmeleri çok çirkindir, yanlıştır haram ve günahtır. Günlerle ve diğer hususlarla ilgili e, çokça e, batıl hurafeler vardır. E, ben inşallah son e, olarak önümüzdeki hafta işte e, taş yapıştırmak, bazı günlerle alakalı hurafeleri işte daha önce örnek verdim ama değişik şekilde yine izah etmek istiyorum çok yaygın olduğu için nazar boncuğu gibi şeylerden medet ummayı e, hurafeler babında e, önümüzdeki hafta konuyu tamamlama açısından İnşallah değerlendirmeye çalışacağım. Haftaya hurafeler konusunu bu örneklerle noktalamak üzere hepinizi aynı saatte programa davet ediyorum. Her türlü şirkten, hurafe ve batıl inançlardan, Kur'an'ın ve sünnetin sahih inançlarına sizi çağırıyorum. Bırakın dini uydurmalardan öğrenmeye, halkın kulaktan kulağa dini öğrenip, içinde batılın da karıştığı, hakla batılın koalisyonunu din gibi kabul etmesine tümüyle e, engel olun ve kendinizi e, şirk, küfür, isyan, bid'at ve hurafe gibi çirkinliklerden alıkoyarak geleneksel ve moderniyle her türlü putperestlikten ve her türlü bid'at ve hurafelerden Kur'an'ın, sünnetin dosdoğru yoluna yönelin. Hurafeleri inşallah terk edin ve bu tür hususlara en küçük çapta vermeyin. Nazar boyuncuğundan, muskalardan efendim, kabirlerden medet ummaktan, onları yüceltmekten, bazı insanları aşırı değerlendirip onları hatasız kabul etmekten vazgeçip Allah'a ait özellikleri hiçbir şeye veya hiç kimseye vermeyen tevhidi bir özelliğe gelin ki dünyanızda ahiretinizde kurtulsun diyor. Ve bu mesajlarla sözlerimi noktalıyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun sevgili dinleyicilerim.